Kadınların cennette az olacağına dair bir hadisi şerif duydum acaba doğru mu? Şimdi kadınlar ilgili olarak ayet kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاُوا بَعْضِ Mümin erkekler, mümin kadınlar. Birbirlerinin yardımcısıdırlar, birbirlerinin destekçisidirler birbirlerinin velisidirlar. Veli ne demek? E, kardeşinin yardımına koşan onu destekleyen onu himaye eden yani bu ayet-i kerimede kadınlarla erkekler arasında bir farkı yok mümin erkeklerle mümin kadınlar arasında evet öyle bir hadis var o da şu yani kadınlar eğer e, dini görevlerini eksiksiz e, yerine getirirlerse elbette ki onlar cennetlik olacaklardır Onların cennette yüksek derecelere ulaşacakları zaten muhakkaktır. Ama dediğim gibi İslami hayatını yaşamakta kusurlu olan günah işleyen kadınları kastediyor. Yani bu hadis şerif kadınların daha fazla hassas olmaları konusunda bir nevi uyarıdır. Yoksa Hı, kadınlar, bağlıdır, değil mi? yani şimdi ben şu sevabı işledim diyelim ki kadın da aynı fiili işledi. Benim sahabim 12 misli olacaktır. 12 yarım yarım miktarda sahab kazanacak. Dolayısıyla onların cennete girmeleri daha zor olacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Evet.